Ahmeder Rufai Hazretleri, Hak yolcusunun düsturları, nizamülhas Fi Ehl-il Allah'a giden yolda, ihtisas kazananlara mahsus, Nizam ve kaideler. Dört Güzel Haslet, Dört şey vardır ki, Şahsen ben, Allah yolunun yolcuları arkadaşlarım da, Bu dört şeyin bulunmasından dolayı sevinç duyar, Ve onlar hesabına, Bunlarla ferahlanır, neşelenirim. Ayrıca Allah yolunun yolcusu dostlarımın bu dört şeye sabırla sarılmalarını şanı yüce olan Allah'tan isterim. Allah dostlarının bu dört şiarı şunlardır. 1- Açlık 2- Çıplaklık 3- Zillet 4- Meskenet İşte bunlar Allah dostlarının şiarıdır. Fakat öyle kelimelerin telaffuzundan hemen ilk akla gelen manalarıyla değil. Keşke bunları hakiki şumulleriyle bir bilseydiniz. Mesela açlıktan maksat toklukta açlıktır. Bu şiara sahip olan insan icabında kendisi aç kalır, aç durur. Fakat etrafındakiler daima toktur. Açlık, yokluk içinde açlık değil, varlık ve tokluk içinde açlıktır. Varlık içinde bu insan kendisi açtır. Fakat etrafındakiler hep toktur. Çıplaklıktan maksat, güzel ve değerli libaslar içinde çıplak olabilmektir. Bu mertebeye gelmiş insan kendisi çıplaktır. Gösterişli giyimlere iltifat etmez. Hep çevresindeki insanların sırtının çıplak ve açık kalmaması için fedakârâne çalışır. Bu esnada, adeta kendisini unutur. Zilletten maksat, kuvvet, kudret içinde zillet, mahviyet ve tevazu demektir. Bu şiara sahip bulunan kişi, daima bir mahviyet ve gösterişsizlik içindedir. Çevresindekiler, hep güç kuvvet ve varlık sahibi kişilerdir. Kendisinin zilleti ise, güç kuvvet ve varlık içinde zillettir. Meskenetten maksat, Güçlülük, kuvvetlilik ve varlık içinde mahfiyet ve alçak gönüllülüktür. Bu şiara sahip bulunan kişi, kendisi varlık içinde yokluk hayatı yaşar. Fakat etrafındakileri güç kuvvet ve varlık sahibi yapabilmek için fedakarane gayret sarf eder. Allah hepsinden razı olsun. İşte Hatta oğlu Ömer ve benselleri Hepsi de bu saydığımız vasıflarda kişilerdi. Hepsi de kendilerine bunları şiar edinmişlerdi. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Ali Mürtesa Allah için Beytülmal'e baktığı ve onun temizliğini yaptığı halde kendisi Allah'ın mihrabında bir yoksuldu. Bir yoksul gibi hayat sürüyordu. Halbuki o harplerde Allah'ın aslanıydı. Buna rağmen Allah'ın emirleri karşısında mahfiyet ve tevazu içinde bulunuyordu. Halbuki o, zahitlerin ihlası içinde, kisraların şerefine galip bir aslandı. Huşu sahibi kişilerin meskeneti içinde de, kayserlerin güç kuvvet ve şiddeti mesabesindeydi. Eğer kalp, izzet sahibi Rab için zillet gösterirse, vücut, Yaratan hak için tecerrüt ederse, ciğer, doyuran ve kerem sahibi Allah için aç kalırsa, meskene talide, dilediğine hükmeden ve dilediğini işleyen, yegane yardım eden kadir Allah için olursa, işte bu, peygamberlerin ve resullerin hallerinden bir numune ve örnek demektir. Çünkü peygamberlerin tecerrüdü Allah içindir, açlıkları Allah içindir. Meskenet halleri yine Allah içindir. Alemlerin Rabbinin salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Anlatılan bu hallere tahammül göstermek Allah'ın lütuflarından bir lütuf, atiyelerinden bir atiyedir. Allah'ım senden, seni bize tanıtacak bilgi, senin katından gelenlere iman, sana tevekkül ve senin yolunda gitmemizi sağlayacak yardım isteriz. Ey efendiler! Şanı yüce olan Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısınca çoktur. Fakat ben şu iki yoldan daha yakın, daha açık, daha kolay, daha düzgün ve daha ümitlisini göremedim. O iki şiar şunlardır. 1. Zül ve inkisar, mahviyet ve gönlü kırıklık. 2 huzu ve iftikar, tevazu ve muhtaçlığını itiraf. Kul bir işi murad ettiği zaman Allah o işi ona hasırlar. O kişiyi de kendisi için murad ettiği işi hasırlar. Allah'a yakın olanlar keşif ve müşahede mertebesine ancak şu hasetlerle ulaşabilmişlerdir. 1. Kendi ihtiyar ve isteğini terk etmek. 2 ziyade tevazu sahibi olmak, 3- Ruhi, manevi sükunete ermek ve aczini itiraf etmek, 4- Allah'a eksiksiz itaat etmek. Haram lokma, duanın kabulünü engeller. Fütüvvet, bütünüyle şu iki asletten ibarettir. 1- Mü'min kardeşlerinin günah ve kusurlarını görmemek, Onları afla karşılamak. 2. Kendisini başkalarından üstün görmemek.